Merhaba değerli Açık Radyo dinleyicileri. Yeni bir Yeşilçin Markosu programında sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Utku Uluer ve bugün canlı yayında konuğum Ege Görgün. Ege Görgün'ü birkaç kelimeyle anlatmak istersek. Yeteriz. B sinemacıların Ege abisi diyelim Estağfurullah estağfurullah Efendim hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederim Utkucuğum Ege ile ilk programımız değil daha önce ilk yazdığı bana onun portresini getirin kitabı için zaten sohbet etmiştik Evet Geçen sene Geçen sene, Geçen sene. Evet. E Ve yeni kitabı tersleyince çıkınca ben de hani hem konuşalım hem de aramızda bir uzun zamandan beri olan bir dostluk var ee, hani ...bunu sinemayla yeni kitapla birlikte e, yani birleştirip ortaya yani karışık bir e, program e, çıkartalım dedim. Çünkü e, Ege Görgün bence, e, daha doğrusu Ege Görgün benim için e, sinemalı yazıları yazmamın e, sebeplerinden bir tanesi. Teşekkür Böyle de bir e, Onarı ediyorsun beni, gururlandırıyorsun. Ve e, yani hiçbir zaman için kendime e, işte, sinema yazarı demem ancak e, kendim için her zaman e, örnek aldığım insanlardan birisidir Ege. Ve e, uzun zamandan beri beklediğimiz aslında bir kitap e, piyasaya çıkan tersinece Sanırım e, bu proje bir yıldan beridir kafanda var mıydı yoksa son? Ya aslında bu e, proje olarak gelişmedi. E, hatırladığım kadarıyla yayın evinde konuşurken çıkmış bir fikir bu. Hı hı. E, benim kafamdaki proje... Evet yani şöyle bir şey şekillenmişti 10 yaşına giriyoruz 2008'de hı hı. Ee, 10 yaşına girdiğimiz için güzel bir ters ninja nice, almanak gibi bir şey olabilir yazılardan bir derleme olabilir diye sohbet ederken yayın evinde ee, böyle bir şey ortaya çıktı Sanırım dedim çünkü programda böyle bir şey konuştuk diye hatırlıyorum ben ama Öyle mi? Yani ya öncesinde ya da program sırasında diye. Tersince yani ıı, dediğim gibi 10. sene geldi. O 10. sene fikri benim ıı, aklıma getirdi böyle bir şey. 10 yıllık Hı -hı. bir derleme yapılabilir. Yazılarımdan seçmece yapılabilir. Tersince yazılarından, diğer taraftaki yazılardan ıı, zaten aklımdaki şey de oydu. Tersince.com 10. yıl almanak gibi bir e, isim vardı aklımda Anladım. Gerisi de içini doldurmaya kaldı işte e, Ama piyasaya çıkan kitap Ters Ninja'da senin e, yaralan Yazılarının bazıları Tabii tabii sadece e, Benim yazılarımdan oluşuyor Ters benim yazılarımdan Çünkü zaten Ters sitesi de bir şekilde e, Bir okul gibi oldu bence Pek çok isim yani, yazdı e, Ön sözde belirttiğim gibi pek çok yazarımız e, Oldu Bizde yazar oldular ya da Bir takım yazarlar bize destek attı Belki ileride böyle karışık bir e, proje, kitap çalışması da olabilir ama e, şu aşamada en hızlı şekilde ortaya çıkabilecek bir de 10-15 yıllık bir yazı birikimi var arkada. Hı hı. E, bunları biraz eritelim diye e, çeşitlilik sağlayalım. Diye. Çünkü yazarlara çoğunlukla bizdeki dışarıdan yazanlar filmler üstüne e, evet. yazılar yazdıkları için... Bu çeşitliliği yakalamak zor olabilirdi. Ama e, ben biraz daha farklı konularda yaz, yazdığım için bu kitapta göz atmışındır görmüşündür zaten. Evet. E, sinemadan, edebiyata, hatta e, Futbol. fu futbola, e, nostaljik, banker, Castelli gibi banker kastelli gibi bir konuya. Yani ben hepsini aslında popüler kültür olarak evet. e, kabul ediyorum. Popüler kültürün farklı temalarını da yazılarla doldurduk. Ama ağırlık gene tabii ki sinema. Ya özellikle zaten bu popüler kültür başlığı altında senin yazıların içerisinde bir yerden çıkıp atıyorum sinemadan ortaya çıkıp oradan magazine de girip yine başka bir tarafa yönlenme o benim çok hoşuma giden bir yöntem. Ya e, hiçbir zaman sinemayı tek başına görmedim. Görülmemesi gerektiğine inandım. Sinemayı herhangi bir filmi değerlendirirken e, çünkü popüler kültüre mal olmuş bir filmse o filmi yaratanın... Ee, ...popüler kültürün diğer unsurlarından yararlanmamış, yararlanmamış olması mümkün değil. Atıyorum Tarantino nasıl ki müziklerden yararlanıyor. Hı hı. Ee, sadece filmine müzik döşemiyor Tarantino. O filme ilham veren, o sahnelere ilham veren yeri geliyor, müzikler oluyor. Ee, ya da çizgi romandan ilham almış olabiliyor. Evet. Yani bir filmi e, tekrar ediyorum... ...popüler kültüre mal olmuş filmlerden bahsediyorum. Anlayabilmeniz için ve ee, diğer popüler kültür dallarından da e, haberdar olmanız gerektiğine inandım hep Hasbel Kader ben e, bahsettiğim bu dalların hepsine e, çocukluğumdan beri ilgi gösterdiğim için e, bu dediğim şeyi başarabildim yazılarımda da e, referanslar kullanabildim ya da e, o filmden yola çıkarak diğer püf popüler kültür alanına atlayıp o filmi sadece araç olarak kullanıp başka bir şeyden söz edebildim. Ortaya keyifle okunan yazılar çıktı diye düşünüyorum bunca yıldır. İşte zaten şu anda tam olarak da benim de zaten yazı yazmaya, beni de zaten yazı yazmaya yönlendiren noktalardan bir tanesi. Yani ben de zaten programı da yaparken, sadece Yeşilçam derken sadece oyuncuları ele almıyorum. İşte müzikleri ele almaya çalışıyorum, besin kaynaklarını ele almaya çalışıyorum. Zaten onun için dediğim gibi hani... Hem de bugün e, stüdyoda beni etkileyen yazarlardan bir tanesinin olmuş olması güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sağ tabii e, program için ben bazı sorular hazırladım. Ben o soruların hepsini bir kısaca okuyayım buradan. Onlara cevaplamak istedikleriniz varsa efendim. Bildiğim yerlerden gelsin evet. diyelim o zaman. Mesela ilk sorumuz e, her zaman için unutamayacağınız bir soru var. E, neden ters neyce sorusu? Ee, arkasından e, araştırma yaparken en sevdiğiniz yöntem nedir evet. sorusu Cevaplamayacağınız soruları özellikle seçtim ee, Bunun dışında bir de e, sesiniz çok güzel Neden seslendirmeyi düşünmediğiniz sorusu vardı bu. ...ben e, buraya gelirken sohbet ederken bunları söylemiştim... ...ben eğleniyorsunuz <gülüyor> zannetmiştim ama şimdi gerçekten... Hayır, hayır şaka, Soru... yapıyorum, şaka yapıyorum şaka yapacağım oğlum... ...yani oca... özellikle ters ince... neden ters cev sormam... ...cevap verdim biliyorsun yine aynı şeyleri yok, yok, hayır. cevaplayabilirim yani... <gülüyor> ...yani e, şöyle e, ters merak eden dinleyicilerimiz varsa... ...kitabın arka yüzün arka tarafındaki arka kapağında zaten yazıyor... ...ön sözünde, sözünde. E, ters dinleyicilerin hikayesini e, kısaca anlattım... Ki e, berbat bir hata yaptığımı da seninle konuşurken, evet. e, buraya gelirken fark ettik. Bu sitenin kurulmasında teknik anlamda bana altyapıyı sağlayan e, Burak Büyükdemir arkadaşımın soyadını yanlış e, zikrettiğimi senin sayende fark ettim. Alakasız birinden birinin e, ismi geçmiş oldu ön sözümde. Buraya kendimi kötü hissederek geldim biraz ama yapacak bir şey yok. Sana anlattım bir keresinde de. Daha yeni yazarlık dönemlerinde bir köşe yazısında e, Reha Erdem'den bahsederken hep Reha Muhtar diye geçmişti o yazıda. Ara sıra böyle akıl sürçmeleri, hafıza sürçmeleri oluyor. E, bunu da fırsattan istifa tekrar belirtmiş olayım. Ben, ben de neyse uzun bir konu e, Olur canım böyle yani genelde B12 ya, vitamini e, öneriyorlar ama. Evet, evet almaya başladım <gülüyor> evet. zaten. Yaş ilerledikçe böyle hatalar artmaya başladı. E, i̇nşallah... Şimdi ilginçtir o yaş konusuna girmek istiyorum. Çünkü e, ilk tanıştığım zaman aramızda çok büyük bir yaş farkı var diye düşünmüştüm ben ama e, aslında yokmuş. Ancak bu... Yok aynı kuşağın aynı. çocuklarıyız rahatlıkla diyebiliriz ama işte... Ama benim, tecrüben aslında e, baya bir farkı ortaya koyuyor. Ya yani basın sektöründeki e, tecrübem birazcık e, dediğim gibi konsantre tecrübe denebilir. Dergicilik hayatı. E, bir de hayatımın... Hiç basınla alakalı olmadığı yıllardaki e, biraz fazla beslenmiş işte bahsettiğimiz o kaynaklardan Hı. olabilir ama asıl o farkı yaratan tabii ki e, saçlarımın dökük olması, sakallarıma ak <gülüyor> düşmesi. Yok. İnsanlar genelde olduğumdan daha yaşlı olduğumu düşünüyor e, ama dediğin gibi aslında aynı jenerasyonun evet, çocuklarıyız. Evet. Ama hani işte ben senin için işte ustam diyebilirim ama. Estağfurullah, Olmuş estağfurullah. Olabilir. Yani e, benim de ustam dediklerim Giovanni Sikonyo Millü, Ağgöz gibi isimler var. Şimdi e, usta dediğin zaman onlar. Ben onların yanında e, usta denecek kıvama daha gelmedim ne yazık ki. Efendim evet, evet. Şimdi biraz kitaba dönersek. E, çünkü e, kitap içindeki bazı e, yazılar bazı yazıları ben yaklaşık olarak beş ya da altı yıl son okudum çünkü bu yazıların hepsini tersinece de okumuştum zaten bugün okuduğum zaman ya da yani şöyle bir göz e, gezerken biraz farklı geliyor sana da öyle oluyor mu ee, fazla oluyor hatta bazı yazıları okurken aa bunu ben mi yazmışım diye e, düşündüğüm yazılar var yani bu sinema yazılarından daha çok burada çünkü e, demin bahsettik hep popüler kültür dedik ama aforizmaya benzeyen e, isyan yazıları dediğim evet. Ee, şeyler de var mesela oralarda hakikaten iyi yükselmişim ve iyi şeyler yazmışım gibi geldi bana yıllar sonra tekrar okuduğumda e, bir desen dedin şiirle bitirmişin dedin de ben hiçbir zaman <gülüyor> şiir yazdığımı iddia etmedim evet şiir kalıbını kullanarak derdimi anlattım ee, sistemde de bu tür şeyler yazdım da hiçbir zaman şiir demedim hep şiirimsi adı taktım onlara ee, pek çok şiirimsi yazdım ama dediğim gibi şairliğimden değil sadece şiir formatını ...derdimi anlatmakta da daha iyi kullanabileceğim orada düşündüğüm için kullandım. Farklı yazılar da var. Onları okuduğum zaman açıkçası ben de şaşırdım bunu ben mi yazmışım diye. Çünkü unutmuşum da biraz yazıları. Bir de onları yazarken tekrar ediyorum. Hakikaten yükselmişim yani onu fark ettim okurken. Yani mesela Ege Görgün'le Şiir Geceleri neden olmasın diye ne düşündüm. Olmaz. Yok zaten... <gülüyor> Popüler kültür pek çok alana meraklıyım ama e, şiir hiçbir zaman popüler kültür de değil zaten. Yani hiçbir zaman benim alanım da olmadı. E, az sayıda şairi e, çok severim ama bu onlarda Cahit Külebi, Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli, e, Suna Yakın gibi kendime yakın gördüğüm e, az sayıda bir şiir. E, ...şiir bilgin var, az miktarda bir şiir bilgin ve guston vardır demekle. Yani zamanımız kısıtlı olmasaydı işte stüdyonun ışıklarını birazcık e, e, kısıp... Yani ...şiiri seni, e, tabii, senden yani Dediğin dedik. gibi Şimdi, sesim, evet. sesimin güzelliği evet e, ...aslında kimle radyo programı yaptıysam ya da hangi radyocu arkadaşımla konuştuysam... ...ilk söyledikleri şey ya senin sesin ne kadar e, radyo programı yapmaya, seslendirmeye uygun. Birçok tiyatrocudan da bunu duydum ama bugüne kadar herhalde yayıncılıkta yapmadığım tek şey radyo programcılığı oldu. Ama zaten ee, televizyon programları yaptı. E, Televizyon daha, Evet, tabii. evet. Televizyon yorumculuk yaptım. Televizyon programları editörlüğü yaptım. Ee, ama insanlar hiç televizyon için uygun demediler. Hep radyo için, seslendirme için uygun dediler. Ama e, fırsat Kapımı çalmadı bakarsın. Bu bir fırsat Tabii olur. Tabii ki TV'de Ters Ninja vardı. Evet e, haftalık sinema, haftanın filmlerini değerlendirdiğimiz evet. bir e, Ters Ninja programı vardı. Ondan önce TRT1'de kültür sanat programında yine yorumculuk yapıyordum. E, hepsinden sonra da Bloomberg'de spor aktif programında e, program editörlüğü yaptım. Yani e, ne şanslıyım ki hayatımda sevdiğim şeylerle ilgili... Ee, ...çalışabildim, futbolu çok sevdim ve futbol dergisi çıkardım, yayın yönetmeni oldum. Futbol köşe yazarlığı yaptım, futbol programında çalıştım, ee, sinema aynı şekilde. Yani o bakımdan e, kendimi şanslı hissediyorum. Hep sevdiğim işlerle uğraşma fırsatı buldum. Bunun için fedakarlıklar tabii ki yaptık. Bu ülkede, e, bu ülkenin şartlarında e, bizim ilgi alanımız ne yazık ki fazla... E, ...insanı zengin eden bir uğraş değil diyeyim... <gülüyor> ...özetle. Evet, <gülüyor> e, e, kitaplarımız için de bu geçerli. Yani e, ben bunları değil de... ...araştırma yazılarını... ...değil de belki atıyorum... ...işte... ...evlendim, şişmanladım... ...ya da boşandım, zayıfladım... ...tarzı şeyler yazsaydım... ...belki daha çok satardım, daha çok... E, ...para kazanırdım ama... ...bu da bizim lanetimiz diyelim... ...yapamıyoruz... E, ...daha elle tutulur şeyler yapmak... Bizim lanetimiz herhalde. Ee, yani mesela yazılara bakıldığı zaman işte Yeşilçam'ın Fena Kadınları. Bu kitaptaki Yeşilçam yazını e, özellikle seçmiştim. Ondan sonra Münir Özkul ile Alkol Üstüne. Mesela bu Münir Özkul için mesela çok... E, onun hani Ko Yaşar Usta'dan dolayı hiç onunla ilgili yazılan aslında bir içerikte de değil. Ve bu konuya girmişsin mesela. Evet o e, pek çok kişiyi rahatsız... Dergi yazısıydı o. Hı. Ve dergide yayınlandığında açıkçası pek çok kişiyi rahatsız etti. Ama e, Münir Özkul'un bilinmeyen yüzüyle ilgili bir hatırattan aldım Bir gazetecinin hatıratından aldım alıntılarla döşediğim bir yazıydı. Yani e, ben zaten... En e, kullandığım kaynak bugüne kadar geç e, nostaljik yazılarımda ya da sinema tarihine ile e, ilgili yazılarımda kullandığım en önemli kaynak hatıratlar oldu. Hatırat Hı. romanları oldu. Ve bu hatıratlar sadece ile ilgili insanların değil, farklı insanların hatıralarında da ilginç anekdotlar yakalanabiliyor. Bu mesela bir gazetecinin hatıralarında bulduğum, e, hem hatırasını hem eski haberlerinde bulduğum bir... Konuydu Ama e, biraz sert bir konuydu. Alkolizmle ilgili, Münir Özkul'un e, kadın ilişkileriyle ilgili e, normalde tabu görülen bazı şeyler hakkında konuştuğu bir röportajdan alıntı yaptım. Evet. Ama oldukça rahatsız olan insan olmuştu. Mesela aynı şekilde Ayhan Işık'la ilgili bir yazım e, var orada. Evet. E, Osman Faiz e, başlığı sen hatırlat. Yani Cimri'nin tekiydi gibi bir ee, son derece vefasız ve cimriydi. Yani bu benim sözüm değil. Ee, Osman Sede'nin e, ünlü yapımcı yönetmenin kendi hatıralarında ayan ışıktan bahsediş şekliydi. Ben e, Benim yaptığım gazetecilikti. Yani bu hatıralardan yola çıkarak kendi eklemelerimle, e, bilgi eklemelerimle oralardan çıkardığım notlarla yaptığım şeylerdi. Yani e, mesela Ilk, kitabım, i̇lk sinema kitabım bana onun portresini getirin de gene Cüneyt Arkın'ın vuruluşuyla ilgili bir hikaye anlatmıştım. Cüneyt Arkın'ın vurulduğunu çok fazla kimse bilmez ama bu zamanın dergilerine konu olmuş. Çarpıcı bir konuydu ama ben o konuyu biraz da o dönemin insanlarıyla konuşarak biraz daha e, bilinmeyenlerin yönünden bahsettim. Bu da insanları rahatsız Hı. edebilir ama... Dediğim gibi biz bir yaptığımız işte gazetecilik neticede az konuşalını, az alanı, konuşalını, az bilineni yazmak e, benim görevim diye düşünüyorum. İşte babam, babam da eski gazetesi evet, evet. bana söylemişti. İşte köpeğin birisini ısırması değil, bir, bir, bir, bir insanın köpeği ısırması haberdir. Birazcık sanırım, yani çok basit bir şey bu aslında ama son dönemde galiba gazetecilik bakımından bu konu biraz artık unutulmaya başladı. Çok her şey direkt ele alınıyor. Yani... E... Ya da çok o, magazinsel ele alınıyor. Yani magazin, zaten yüzeysellik e, gene toplumumuzun en büyük e, sıkıntısı. Magazinselleşme, yüzeysellik ve bu günümüzün medyasında da ne yazık ki desteklenen ve ne yazık ki karşılık bulan bir e, sıkıntı. Yani daha çok sat, bir şey daha çok satıyor diye illaki onu yapmanız lazım değil ama bu bilinç, bu etik ne yazık ki şu, bu günümüzün medyasında yok. Medya sadece ne satarsa biz onu yaparız mantığıyla yıllardır çalışıyor. Hı hı. Bu belki de benim artık medyayla ilişkimin fazla kalmamasıyla basına ilişkimin kalmamasını da açıklıyor. Ben her zaman basının, gazetenin, televizyonun bir ülkenin en önemli parçası olduğuna inandım. Çok büyük sorumluluğu olduğuna inandım. Bir toplumu eğitmek için en önemli araç olduğuna inandım. Ama siz bunu bu şekilde kullanmazsanız, ...ortaya felaket çıkar... ...bence bugünlerde biraz da onu yaşıyoruz... ...zaten... E, ...özellikle iki olan... Yani, ...Münür olan yazıyı e, okuduğum zaman onu... E, ...o çok ilginç... Yani ...bu aslında arkeoloji olarak dediğim de aslında biraz o yani... ...çünkü evet... ...ekran önünde bizim için başka kimliklere bürünüyorlar ama... E, Böyle hikayeler de sanırım... E, e, Reddetmiyor da zaten Münir Özkul. Yo, zaten bu bu Münir Özkul çok samimi bu konuda. Evet. Anlattıklarını söylediğinde... ...bu büyük, Münir Özkul gibi büyük bir sanatçıyı... ...eksiltecek bir Tabii. şey değil. E, sonuçta bunların hepsi insan. Hepsinin defosu var, hatası var. E, onları e, Ama sanatları orada duruyor. Yaptıkları orada duruyor. Bu onlardan hiçbir şey götürmez. Ama e, dediğim gibi... E, gazetecilik olarak bilinmeyeni de ortaya koymak, e, okunacak yazı ortaya koymak en önemlisi bizim işimiz. E, yüzeyselleştirmemek. Yüzeyselleştirmemek yani e, benim bu yazdığım şeylerin hiçbirinin insanların insanların imajını, e, insanlarda bulunan o büyük isimlerin imajını zedelediğini düşünmüyorum ama buna İtiraz edenler ya da buna tepki koyanlar sanki öyle bir şey olacakmış gibi kendine vazife çıkaran işgüzarlar diye düşünüyorum. Ben o yazıyı yazdım diye Münir Özkul'dan bir saç teli kadar bile imajından bir şey eksilmez. Sadece insan olduğunu bir kez daha hatırlar insanlar ne kadar büyük sanatçı olsa da. Peki yani kitaba baktığım zaman... Aslında şöyle bir şey de düşünmüştüm. Evet yani senden bir Yeşil e, Ters Ninja'daki yazılarını toplayacağım bir yazı bekliyordum. Açıkçası ya Almanak ya da bunu bekliyordum ama. Mesela senin Yeşilçam sadece Yeşilçam üzerine bir kitap yazımını da bekliyorum ben. Ee, aslında. Çünkü mesela en sevdiğim yazılarından bir tanesi Zübük üzerine yazdığın yazı mesela. Ben kitapta yok mesela onu beklemiştim kitapta olacağını. Yani Yeşilçam'la ilgili e, onları genelde. Festival zamanları, ülkemizdeki festivaller zamanları, festival kitapları için hazırlanmış da onlar. Daha Hı -hı. sonradan sitede de yayınladım. Böyle uzun araştırma yazıları var Türk sineması ile hakkında. Onu da aslında ilk bu kitaplar çıkmadan önce Seni Seviyorum Türk sineması adında bir kitap yapıp... Hı -hı. ...sadece Yeşilçam ve Türk sineması hakkında e, yazıların olacağı bir kitap da aklımdan geçiyordu ama... E, bu şekilde kategorize oldu. Böyle parçalı parçalı bir de deneyelim dedik. E, kaldı ki ben baktığım zaman bunun en eğlenceli, en kolay okunacak kitabım olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, bir başucu kitabı gibi her gün bir tane yemeklerden önce, yemeklerden sonra <gülüyor> alınabilecek yazılar şeklinde e, okunabilecek, rahat rahat okunabilecek. Gelen tepkiler de bu şekilde okunabilecek. Böyle değişik farklı farklı konulara Eğildiğimiz için güzel bir kitap olduğunu Düşünüyorum ee, Tek sıkıntımız e, işte Magazinleşme yüzeyselleşme dedin ee, Kitap evlerindeki rafların raflarda bize yer kalmaması bu kitabı ulaşılamaması evet, çünkü... keza sende bulamamışın e, kitabı. Gerçi programla alakası yoktu. Senin futbol üzerine yazılığını derlediğin kitap e, takımdan ayrı düz yazılar. Evet daha bir sene oldu çıkalı aslında yani çok da uzun süre olmadı. Yani internetten tabii ki bulabilirim ama hani bir gideyim işte dolaşayım ve kitaba ulaşayım ve istedim. Kadıköy'den bahsediyoruz evet. ki Kadıköy benim için çok önemli bir Kadıköylüyüm ve Kadıköy'de ee, arkadaşlarım çok fazla sayıda e, beni tanıyanlar arkadaşlarım devamlı konuşuluyor e, Ama kitabımı bulamıyorlar mesela Bu da beni e, ciddi şekilde üzen bir şey Yani kitap çıkarmış olduğuma neredeyse üzüleceğim bir şey olduğunu söyleyebilirim o, yani. Bu biraz şeymiş Ama yani insanların ulaşamadığı bir şey e, yapmış olmanın pek bir önemi yok diye düşünüyorum ama işte e, bu da kitap evlerinin e, artık ne diyeyim nasıl üstesinden gelinir onu bilmiyorum. Ama ilginçtir. Hani sen işte yazılı basında da yer alan birisi olarak e, bence çok doğru zamanda e, dijital ortamda işte, tersinece.com'u kurdun ve onu zaten öbür tarafa taşımıştın. Aslında iki dünyada da yer alabiliyorsun. Evet. evet, evet. E, bu yönden bakınca aslında e, yani sonuçta elimizdeki kitapta senin dijital ortamda ortaya koyduğun yazıları olduğu için ben senin kadar karamsar bakmıyorum konuya. Ben de tabii çok isterdim o yazılara ulaşmak isterdim ama senin açından bakıldığı zaman o kadar da şey değil. Vallahi, e, olmuyor bir şekilde e, dediğim gibi insanlar televizyonda görmediği hiçbir şeye inanmayacak hale geliyorlar. Zaten o yüzden de artık kendi gözleriyle değil telefonların kamerasıyla bakmayı tercih ediyorlar hayata ben ona bağlıyorum yani hmm. e, insanların gerçeği televizyonda ne görüyorlarsa ne duyuyorlarsa o olmuş e, onun dışında da bir şeyin popüler olması e, için bazı kıstaslar var yani ben kendime baktığımda o kıstasları kolay kolay e, yerine getiremeyecek biri oldum yani istesem de hmm. yapamayacak biri olduğumu biliyorum ee, pardon istesem yapabilecek bu donanımım var. Ha, evet, ama öyle. asla istemeyeceğimi bildiğim için e, yapacak bir şey yok. Buna da katlanmamız lazım ama en azından fırsat olduğunda içimizi dökme şansı oluyor bizim için. Mesela bu. bir önerimiz var size. Arkadaşlarla bunun aramızda karar verdim. Mesela ters neyince kitabı yanında bir kahve koyarsan öyle Gökçek'e <gülüyor> yapıyorum. Ee, olabilir, olabilir. Yani, ama anlatmak istediğim <gülüyor> bu tabii, tabii. gerçekten. Yani e, Belki bu kitabı ben değil de e, neyse fazla girmek istemiyorum bu konulara değil. O magazin geliyordu tam <gülüyor> reytingden asıl falan neyse. E, şimdi bize ayrılan sürenin e, işte sonuna geldik derim yani programın sonu. Oluyor. Hep e, oluyor. Ve e, en azından Ters nice kitabı üzerine konuşurken Ters nice kanunu nedir sorusunu sormadık ve cevaplanmadık. Cevabını da almadık tabii ki. Arkasında yazıyor. Arkasında yazıyor Hemen zaten. sen de okuyabilirsin. Yok yok ben bu kesinlikle bu konuda çok e, netim. Merak edenler, e, araştırıp buldularsa çok sevinirim ama... E, ...kitabın ön sözünde çok güzel bir açıklama var aslında. Herkes bu Ters Ninja'nın e, işte ben benden de dolayı böyle olduğunu... hani ...benim mizacımdan dolayı da böyle verilmiş bir isim olduğunu söylemişlerdi. Var mı gerçekten öyle bir şey e yoksa? hala öyle yani. E, Ters Ninja kanunu, e, türünü bilmeyen, sinema klişesini bilmeyen pek çok kimse... ...Ters Ninja'nın benim... E, Tepkisel karakterimin zaman zaman <gülüyor> tersleşebildiğim karakterinin yani bundan da çok şikayetli değilim ee, şikayetçi değilim bence insan e, tepkisini verebilmeli e, bugün yaşadığımız sıkıntıların çoğu bu tepkiyi veremememizden kaynaklanıyor e, ama evet e, hala buna böyle düşünenler var ama belki de e, işte isabet oldu belki de. Evet doğru. O, o zaman çok teşekkür ederim. Rica ederim ben teşekkür ederim. Su, su gibi ederim. abdeler. Yani, efendim sizinle sohbet etmek gerçekten büyük sevk. Biz tabii programdan sonra devam ederiz yine. Ee, efendim Ege Görgün'le birlikte e, son kitabı tersineci üzerine sohbet ettik. Yeşilçam Arkeolojisinde ben özellikle hani bu işte arkeoloji, arkeolog e, tanımları içerisinde e, önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum Ege'nin. Çünkü araştırıyor ve farklı yerlerde gidebiliyor. Yani başlığından sadece o yazının içerisindeki... O zengin içeriğe hem kitabını okuyarak hem tersince.com'daki yazılarından okuyarak ulaşabilirsiniz. Ben tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür 15 ediyorum. 15 gün sonra yeni bir Yeşilçam arkeolojisinde görüşmek üzere ben Deniz Hepinizi Hepinize bu güzel artık sonbahar, güneşli sonbahar gününden hoşça kalın diliyorum. Yeşilçam arkeolojisi Türk sineması ve yeşil çamın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Ulue. Açık Radyo Program Destekçisi olun.